Mesela Allah Kur'an'da buyuruyor ki, "Ya eyu helle dina aminu, ıza kumtum ıla salatı fuxilu wujuhekum." Ey iman edenler, namaza kalktığınız zaman yüzlerinizi yıkayın. Veya başka bir ayette, "Ya eyu helle dina ey iman edenler, irka u wassjudu wa'abdu ve rabbekum wa'f alul khaira la alakum tuflihun." Ey iman edenler, ruku edin, secde edin, Rabbinize ibadet edin ve hayır yapın. Umulur ki ne?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 Ee, anladınız mı şüphelerini? İmanı rükunlarını yani bu ayette geliyor ya namaza kalktığınızda yüzünüzü yıkın evet yıkayın. evet veyahut da rükü edin, secde hayır iş değil yani bunları bu amelleri saymadan önce de im evet yani bu, e, bu yüzünü yıkama abdest bir örnektir o yüzden ikinci ayete baktığımızda hayır yapın diyor bütün ibadetler içinde bunun tamam mı?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 fetvasında. Ondan sonra dediğim gibi Ebu Ebubekr Kasım'ın sallam iman eserindeki Şehrelvani o kitabı tahkik etmiştir. Ehl-i sünnetin en önemli kitaplarındandır. Bununla ihticac ediyorlar. Bu, bu şekilde cevap veriyorlar bunlara bu alimlerimiz. Mesela düşünün. Şimdi Allah Subhanahu ve Taala ya eyühellezina amenu dediğinde kardeşler. Ey iman edenler dediğinde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 birisine vermiyor. Saad diyor ki Ya Resulallah diyor ben onu diyor mümin görüyorum Resulallah Müslüman de diyor. Bir daha diyor Ya Resulallah ben onu mümin görüyorum Resulallah Müslüman de diyor. Halbuki o sahabe Allah'ın açta olduğuna inanmıyor muydu yani? Niye cariye bir tek Allah sema'da dedi diye mümin oldu da Resul, o Saad'ın tezki ettiği sahabe mümin olmadı. Hatta hadisin sonunda Resulallah o mal vermediği adamı sevdiğini söylüyor. Bak buna rağmen Müslüman diyor ona. Neden? Çünkü o, o makam övgü makamı. Övgü makamında Üç kısım olay vardır. Müslüman, iman, mümin, kafir ve Müslüman. Biz bunları anlatmıştık hatırlarsanız. Bunların cevabını vermiştik. Dünya ahkamlarında mesela miras, ondan sonra nikah, ondan sonra mal hakları, had cezaları, bu türlü olaylarda köle azat etme. İnsanlar iki kısımdır. Ya Müslümandır ya kafirdir. Kimdir bizim için Müslüman?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 Biz de harici delillere baktığımızda Allah büyük günah işleyenleri teklif etmemiştir, dinden çıkarmayan büyük günahları tekfir etmemiştir, işleyenleri. Anladık mı kardeşler? Evet. O yüzden Aleyhisselatuhu vesselam ne diyor? La yazni zani hine yazni Kişi diyor, bak. Ehlü şunu da söylüyor. Tabii ki diyor, mutlaka ve mutlaka bu büyük günah işleyenler, işlemeyenler gibi değildir.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 Ama sen diyor sırf kibirinden dolayı ne yapıyorsun? İnkar ediyorsun. O yüzden biz baktığımızda e, e, İmam Vekih, Selef alimlerimizden, İmam Ahmet, ondan sonra Ebu Ubeyd gibi insanlar e, e, Cehm İbni Safva'nın bu söylediğinin açık ve küfür, açık bir küfür olduğunu belirtmişlerdir. İman marifetten ibaret. Yani mücerret olarak senin bilmen, senin bilmen yeterlidir. İsterse hiçbir kalbi amelin dahi olmasın.